İnşikak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldı, yarılmakta da Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman ki gök zaten buna layık olarak yaratılmıştır. Yer uzatıldı, içinde ne varsa atıp bomboş kaldı. Bu hususta da Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman ki yer zaten buna layık olarak yaratılmıştır. Herkes yaptığına kavuşacaktır. Ey insan! hakikaten Rabbine kavuşuncaya kadar durmayıp didineceksin. Nihayet O'na ulaşacaksın. O vakit amel kitabı sağ eline verilen kimseye gelince, kolayca bir hesab ile muhasebe edilecek O. Ehline de sevinçli dönecektir. Ama kitabı arkasından verilen kimse derhal helakini temenni edecek. O şiddetli ateşe cehenneme girecek. Çünkü o dünyada iken ailesi içinde sevinçli idi. Çünkü o hakikaten o katiyen Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır o Rabbine dönecekti. Çünkü Rabbi onu çok iyi görendi. Demek hakikat onun zannettiği gibi değildir dederim o şafaka, o geceye ve onun sinesinde derleyip topladığı o şeylere toplu bir hale geldiği nuru tamamlandığı zaman ayak siz ey insanlar hiç şüphesiz o halden bu hale bineceksiniz. Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve karşılarında Kur'an okunduğu zaman derin saygı ile eğilmiyorlar akiz, o küfredenler tekzip ederler. Halbuki Allah onların yüreklerinde neler saklıyorlar pek iyi bilendir. Bunun için sen Habibim onları elem verici bir azap ile müjdele. İman edip de güzel güzel amel ve hareket edenler müstesnadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır.''